Merhaba, Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi için hazırladığımız sentinele hoş geldiniz. Ben Jülide Kayaş. Ben Naci Aklan, hoş geldiniz. Ee, yayın döneminin sonlarına yaklaşırken <gülüyor> bir başka programda e, yine karşınızdayız. Bugün yalnızız Naci ile konuğumuz yok. Maalesef yok. <gülüyor> ee, o yüzden... Bugün genel olarak söz edeceğimiz şeyleri hemen kısaca özetleyelim. Bir her zaman olduğu gibi kütüphanedeki etkinliklerden daha önce bundan önce yapılanlardan ve önümüzde yapılacak olan etkinliklerden, söyleşilerden söz edeceğiz. Bir de iki dergi hakkında konuşmak istiyoruz. Birisi... Rabarba bir e, sinema dergisi ve bu sayısını bilim kurguya ayırmış onunla ilgili olarak konuşacağız. Evet. Öteki de... Trip adında yeni çıkan bir dergi bu ikisinden söz etmek istiyoruz özellikle Rabarva'da çok ilgimizi çeken yazılar oldu dosya konusu bilim kurgu olunca hayli kapsamlı ve doyurucu yazılar vardı onlardan epey söz edeceğiz Hatta size. kendi eleştirilerimizi de ekleyeceğiz Evet bunlar olacak o zaman kütüphaneden başlayalım Öncelikle geçen programda da sözünü etmiştik büyük bir heyecanla kütüphanede ağırlamayı beklediğimiz konuğumuz vardı Müfit Özdeş ...kendisini konuk ettik... ...çok hoş bir söyleşiydi... ...şöyle ki... ...çok kalabalıktı zaten... E, ...sadece Müfit Özdeş değil... ...zaten moderatör, Bilim Kurgu Kulübü'nün kurucusu... ...İsmail Yaman oldu... ...ki o da kendisi bizim konuğumuz olmuştu... ...geçmişte... ...ve e, e, Müfit Bey de... ...zaten hem Cülden hem benim... ...çok sevdiğimiz bir yazardır... ...evet yani... yani bizim... ...fanatikleriyiz neredeyse... Ee, çok keyifli bir söyleşiydi. Feza gezginlerin hazırladığı bir belgesel vardı. Müfit Özdeş belgeseli. Ee, Müfit Özdeş'i tanıyan, Son Tiryaki'yi okumuş olan, onun bilim kurgu macerasından kesitler duymak isteyen e, bilim kurgu severleri hatırlatalım. Feza gezginlerin YouTube kanalında Müfit Özdeş belgeseli var. Ee, çok Hatta da iyi Hatta oradan da bir parça almak istiyorduk ama maalesef. E... ...radyo yayına uygun değilmiş. Onun için onu, onu da gösterem dinletemiyoruz size. Evet, size bir kulüp listesinden dinletelim istemiştik. Teknik açıdan mümkün olamayacağını gördük. Hani anlaşılmayacağı için. Ama siz her zaman YouTube'dan izleyebilirsiniz belgeseli. Yine de biraz söze değinirseler herhalde Müfit Bey'in anlattıklarından. Evet. Okumaya e, nasıl başladığından, okumaya ba nasıl başladığından, bilim çok bilim ilişkili, kurguyla evet, ilgili bir nasıl şey yaptığında bu çocukken hastalanıyor işte. Aslında büyük babasının çok büyük bir kütüphanesi var ve oradan durmadan bir şeyler alıp okuyor. Ama hastalandığında bir şekilde o kütüphane yetersiz kalıyor ve babası buna bir kitap alıyor. Evet Çağlayan Yayınları'ndan neydi? Dünyalar Savaşıyor. Dünyalar Savaşıyor, evet. Ve ee... o kitap ondan sonra bütün Çağlayan Yayınları'nın serisini alıyor ve o kitap onun için bir... Ee... Yola çiçeği oluyor. Hatta şey dedi çok tatlıydı. Hani kitabı alıyor, çok hoşuna gidiyor. Ama hepi topu, 10 kitaplık bir seri. 10 kitap bitince <gülüyor> tekrar Müfit Bey kalıyor. Ben ne yapacağım derken ardından diğer juvenler başlıyor. Daha başka Pekosbiller, Mike Amerler, onlar devreye giriyor. Ve e, çok renkli bir çocukluk okuması oluyor gördüğümüz kadarıyla. Hatta Abdullah Kozanoğlu bile <gülüyor> okuyor arada. E, fakat hani bilim kurgu ile ilişkisi. Biraz net hamili en başta çok ıı, iyi gitmiyor. Çünkü ODTÜ dönemi var siyasal. Iı, evet tam 60 olayların olduğu 68 olayların olduğu süreç ve e, o politik, noktada politik olarak e, bununla ilgilenemiyor. O yüzden e, şeyi de hala söylüyor hani insanların. İşte bilim kurgunun kaçış edebiyat olarak görülmesi, bu memlekette bunlar olurken bu kadar ciddi şeyler dünyada olurken sen tutuyorsun, hala bilim kurguyla uğraşıyorsun ve bunun yankılarının yıllar sonra da devam ettiğini anlat Hala bile bu eleştiriyi zaman zaman duyuyoruz. Hı hı. Ta ki yani. e, Metis e, bu 33 kitaplık şahane seriyi çıkartana kadar, Bülent Somay'ın aslında hı hı. etkisiyle son tiryaki çıkıyor. Son tiryakinin kapağıyla ilgili hoş bir anekdot var. İstersen sen anlat onu da. E, o Şeyde kapaktaki astronot sigara içen astronot yüzü müfit beyden esinlenerek çiziliyor galiba elinde de bir sigara tutuyor, de zaten. Bir sigara tutuyor evet. evet şahane bir kapaktır o da şu anda hani baskısı tükenmiş fakat iyi bir haber verebiliriz herhalde bizimle paylaştığına göre buradan da paylaşmamıza sakınca yok Metis'le görüşmeye başlamışlar ve son tiryakinin yenilenerek ve belki başka öyküler de eklenerek e, bünyesine yeniden basılması söz konusu Metis'ten çıkacak. Evet. Bunu Eskisini valla bayıla bayıla okumuştum. Çıktığın haftasında alıp e, yarım saat içinde mi? Bir saat içinde mi ne bitirmiştim? İnşallah bunda da aynı zevki alırım. Evet, evet. Evet. Müfit Bey e, bu şekilde <gülüyor> konuğumuzdu ve hani gençlerle iletişim zaten çok hoş. Bilim kurgu Hı -hı. kulübünden gelen arkadaşlarımız vardı. Yani evet, bu kadar yani, uzun uzun e anlatmamızın sebebi şu bizim de çok keyif aldığımız bir söyleşiydi. Çok önemliydi bizim açımızdan. Bilim kurgu açısından çok önemli bir isim Müfit Bey. Özellikle Türk bilim kurgusu açısından çok önemli. Onun için de uzun yeri hak ediyor. Hı -hı. Hatta... Keşke imkanımız olsa da burada da ağırlayabilsek ama bu biraz imkansız gibi gözüküyor. Yine de umalım. Belki bir gün yaparız öyle bir Belki. Evet. evet. Ardından e, arada bir atladığımız bir e, söyleşi oldu bizden değil. Hani bir e, konumuzun gelemeyişinden dolayı bu perşembe bir söyleşi yapılmadı kütüphanede. E, felsefe söyleşimiz vardı. Fizik ve metafizik üzerine fakat e, konuşmacının kendi mazereti dolayısıyla... Ertelemek zorunda kaldık. Önümüzdeki hafta film gösterimi var. Onu haber verelim hemen. Galip Dursun yine bizimle birlikte olacak ve Alien'ı gösterecek. Alien meraklıları kaçırmasın diyoruz. Daha önce mutlaka izlemiş olanlar vardır. Hem onlar hem de hani ilk izleyecekler. Hoş bir söyleşi olacaktır o da. Önümüzdeki ayın Mayıs ayının programından verebileceğimiz haberler var. Murat Dural'ı konuk edeceğiz. Fabisat üyesi. Kibritev kitabının yazarı ve aslında arkeolog, formasyonu arkeoloji. Onun arkeoloji ve fantastik edebiyattaki haritalar, fantastik edebiyattaki mekanlar üzerine çok ilginç bir yazısı vardı. Kayıp Rıhtım'da yayınlanmıştı. Hani oradan yola çıkarak bir söyleşi olacak bizimle bu konuda bilgilerini, düşüncelerini paylaşacak Murat Dural. Onun tarihi de kesinleştiğinde zaten yine sizinle paylaşırız. Tabii bir de şu var, gelecek hafta Ankara'da bir konuşma yapacağız ile ben. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Leguin üzerine bir konuşmamız olacak. Daha çok çevre, dil, onları gezegenler, e, gezegenler, diller ve iklimler başlıklı. 24 Nisan'da olacak söyleşi saat 2'de. Ankara'da... Olup da gelmek isteyen olursa... <gülüyor> Bekleriz. Bekleriz. Evet. Mayıs ayında e, ki haber verebileceğimiz e, programda bu herhalde. Bir de şey var aslında çocuklara yönelik bir atölye çalışması olacak. Kaan Elbilgin bir e, çocuk kitapları yazarı gün yayınlarından çıkan Berk serisi var. Berk, e, mucit. mucit, Berk hazine alıyor. Bir dizi şeyi var galiba. Evet e, şimdi bu şeyde Berk mucit, Berk icat yapıyor serisinde kitabında. Belki kendince hayal kuruyor... ...bu hayallerini icada dönüştürüyor... ...ve Kaan yapacağı... ...çocuklar da yapacağı atölye çalışmasında... ...çocukların bu kitabı... ...okuyarak gelmesi... ...ve gelirken yapıyorlarsa eğer istiyorlarsa... ...kendi icatlarını kağıda dökerek... ...ya da gerçekten üç boyutlu bir şeye dönüştürerek... ...getirmelerini istiyor Kaan Bey. Böylece bir... ...ön atölye çalışmalı... ...atölye çalışmamız olacak gibi gözüküyor. Evet, kitap üzerinden şeyi hemen belirtelim... Kitabı okumamış ve okumak isteyen çocuklar e, kütüphaneden ücretsiz olarak edinebilirler. Mutlaka e, Facebook sayfasından ve kütüphanenin web sitesinden konuyla ilgili ayrıntıları edinebilirsiniz. Ardından Kaan Bey'in, e, Kaan çocuklara yönelik yazı yazma atölyesi olacak yetişkinler için. Hani çok güzel bir e, atölye bekliyor bizi. Orada şunu da belirtelim. Bu atölye çalışmasına kendisinin söylediği 10 yaşından büyük yetişkinler gelmesin dedi. Bu bilmeceyi <gülüyor> çözebilen ve çocuklar için e, yazmak isteyenleri e, kütüphaneyi bekliyoruz. atölye çalışmasına bekliyoruz. Tekrar edelim. E, burada tarihlerde biz hata yapabiliriz ya da not alamayabilirsiniz. Öyle şeyler olabilir. Lütfen e, kütüphanenin sosyal medya hesaplarından bu etkinlikleri takip etmeyi, ihmal etmeyin. Şimdi bir müzik arası versek mi? Ee, olur. Tamam. Bu defa ee, Queen'den Quindan Hero Flash Flash Gordondan. Klitus, you system, your majesty. <laughs> Most effective, Your Majesty. Will you destroy this... Uh... Later. I like to play with things while... before annihilation. Merhaba, 94.9'dasınız, Sentinel programındayız tekrar. Açık Radyo'da de devam ediyor programımız. Ee, evet, bu e, programda iki dergiden söz edeceğiz dedik. E, birincisi Rabarba, bir aylık sinema dergisi Rabarba. Bu sayının e, dosya konusu olarak bilim kurguyu seçmişler. Epey bir yazı var. Hemen bir hangileri neler olduğunu söylersek, e, Tevfik Uyar'dan bir şekilde oluyor işte. Ee, üzerinde duracağız zaten. Galip Dursun'dan bilim kurgu bilim midir, kurgu mu? Gökhan Gök, bilim kurgu sinemasında Bey filmin serüveni. Işığın ee, beril tetik uzak gelecekte destansı bir uzay macerası. Burada da uzay operalarından söz ediyordu. Ayrıca e, bununla ilgili şeylerim, e, film eleştirilerimiz var. Ay, e, ilk önce bilimi sevdiren belgesel Kozmos'u anlatıyor. Mesut Tanır. Hı -hı. Ondan sonra gene bir e, Punk'ı anlatan bir şeyimiz var. Genel olarak punk türünü anlatan güzel bir yazı var. Gizem Cengiz'den. Gizem Cengiz tarafından. Sonra yine e, film tanıtımlarından yaratığı ki Evrim Nacar yorumlamış. Cyberpunk ve... ve Öteki Korku Sineması başlıklı bir yazı bu da. Hı hı. Ama temelde Alien'ı anlatıyor. Hı hı. Ve ondan sonra 2001 uzay yolu macerasını Ünsaloskay anlatıyor değerlendirmiş. Ee, bu da Ünsalovskaya'nın Çağdaş Fantazi yazısından alınan bir e, yazı, kitabından alınan bir yazı. O zaten çok bilinen kült bir kitaptır bu alanda. Hı. İnsan ve android arasındaki ince çizgi Sena Özkurt anlatıyor bunu da. Ve burada e, makina nerede biter, insan nerede başlar, onun tartışmasını yapıyor. Ve son olarak da canavarlar, yaratıklar, manyaklar. Ee, Demokan Atasoy. Hı hı. Ki bu konuda yakında zaten şey yapacağız e, Konuk etmeyi düşünüyoruz Kendisi daha ayrıntılı anlatabilir belki evet, bunları Evet Demekon'un konuşulmayan e, Kitabı çıktı Oğlak yayınlarından Onunla ilgili ayrıca kendisini konuk ederek e, Konuşmayı <gülüyor> düşünüyoruz Konuşulmayanı konuşmayı düşünüyoruz Kitap e, dergideki Yazılara biraz daha ayrıntılı bakalım istiyoruz önce e, Tevfik Uyar'ın yazısından bir başlayalım Vaktimiz yettiğince dergiye Değineceğiz Ha bu e, İstersen şöyle mi yapsak bir diğer dergimiz var. Ondan da bir söz edelim. E, yeni çıkan bir dergi. Bu da Trip dergisi. Onu sen anlat. E, bu da e, Murat Arda yayın yönetmeni ve yine çok tanıdık isimler e, var burada da. Genel olarak e, bu sayıda yine bilim kurgudan söz edilen yazılar var. Örneğin İsmail Yamanoğlu'nun Ölümsüzlüğün Peşinde Bir Bilim Kurgu Tribi. ...hani gelirken konuşmuştuk... ...ölümsüzlük nereye kadar? E, bunu sorgulayalım. İnsan bir yerden sonra sıkılır mı sıkılmaz mı? Biz sıkılacağımız kanaatine vardık. <gülüyor> evet sıkılırız dedik ama ona başka bir çözüm üretildiğini söylemiştin sen. Kim Stanley Robinson'ın Stonehenge... ...Pardon Icehenge adlı hikayesinde... E, ...Jüpiter'e atlıyorlar insanlar sonunda. O kadar sıkılıyorlar ki... ...serbest düşüş. Yüzlerce kilometre uzunluğunda bir serbest düşüş ve sonunda... ...yüksek basınç altında parçalanarak ölüyorlar. İşte belki Ezilerek. de bu ölümsüzlük meselesi o, o kadar sıkılalım ki... ...Jüpiter'e atlamayı hayal edelim noktasına gelene kadar... ...peşinde olacağımız bir şey olacak. Ona bir ulaşacağız ondan sonra belki o aşama gelecek. Hepsi sırayla. Herhalde öyle olacak. E, vaktimizi hemen yapmadan harcamadan... ...Teyfi'nin yazısına geçelim. Tevfin, tevfik uyarın yazısında bir şekilde oluyor işte. Bu aslında bilim kurguyla ilişkisi olan bir bilim kurgu filmi izleyen bilim kurgu okuyan herkesin e, arada kaldığı bir e, duruma anlatıyor. Ne kadarı tam yani şu e, spotta şöyle demiş zaten bilim kurgu sineması doğası gereği bilimi ve kurguyu bünyesinde barındırır. Peki tür içindeki bilimin sınırları nereye kadardır? Burada Tevfik bunun sınırını bir şekilde oluyor işte. Hani eğer e, açıklanabiliyorsa hı hı. E, böyle bir şey. Bunu kabul ediyoruz ama örneğin son cümlesinde söylediği gibi velhasıl well diyor izleyiciyi yıldızlar arası mesafelerin bir şekilde buna imkan tanıyan sıçrama motoruyla aşılabildiğine ikna edebilirken kimseyi hiçbir yiyeceğin olmadığı bir dünyada milyonlarca insanın bir şekilde karnını, karnını doyurduğuna inandıramazsınız diyor. Yani çok basit bir şey varsa... Yani temel bir mantık sorunu vardır. Ee, o mantık bize, bizim anlayabildiğimiz, bizim kavrayabildiğimiz bir mantıksa bunu kabul ediyoruz. Ama değilse kabul etmiyoruz onu söylüyor. Fakat burada ben başka bir şeye de dikkat ettim. Ee, Türkiye'de bir kavram anlaşılmıyor. Ee, bilim kurguda hardcore dendiği zaman Hı. illaki e, teknoloji olacak. Ama bu teknoloji öyle bir şey ki. Şimdi e, Türkiye'de tamam teknoloji var işte Asimov'un robotları var hardcore'dur. Hayır Asimov'un robotları olmasına rağmen Asimov hardcore değildir. Çünkü pozitronik beyin der ve bırakır. Ama biz bilmeyiz o pozitronik beyin nasıl çalışıyor. Nasıl neden? çalışıyor bilmiyoruz. Şimdiki bilgisayarlarımızdan ileri olduğunu söylemişti yaşarken. Hı hı. Tahminen kuantum bilgisayarlarımızdan da ileri bir teknoloji bu. ...ama nasıl çalıştığını henüz bilmiyoruz. O yüzden de hardcore'a gir hardcore girmiyor. Buna karşılık... E, ...bir başka yazar enmak McCaffrey ki... ...burada... E, ...Ejder Şarkısı adlı... ...ve Ejder Arayışı adlı... ...bir üçüncü kitabı daha var. E, üç tane kitap... ...Türkçe'ye çevrildi. Buradaki ejderhalar ve... ...hikayenin anlatımı ne kadar fantastik... ...görünürse görünsün... ...bu hayvanlar aslında genetik mühendisliğinin... ...ürünü ve... Püskürttekleri ateşin bile nasıl yaratıldığını ve e, bunun limitleri, sınırları ayrıntılı biçimde anlatılıyor. Yani bir hayvan anatomisi olmayan bir hayvan anatomisi anlatılıyor ve e, bunun nasıl yapıldığı anlatılıyor ki bu, bu hardcore'a giriyor. Hı hı. Eğer hani bilim kurgu sineması o filmde ya da romanda bahsi geçen e, her ne varsa bir bilimsel buluş, bir icat ya da kullanılan bir mekanizma eğer ...bu bize okura da izleyiciye... ...nasıl çalıştığı anlatılacak şekilde ifade edilirse... ...bunun hardkora almak daha evet. doğru olacak. Evet, yani... E, bu, ...bu önemli bir nokta. Hı hı hı. Şey olarak. Ardından... E, ...Galip Dursun'un bilim kurgu... ...bilim midir, kurgu mudur? E, bu zaten herhalde... ...asla bitmeyecek bir tartışma. Bir bu, bir de bilim kurguyla ile... ...fantastik edebiyat nerede ayrılıyor? Bu ikisi hiçbir zaman... E, ...sıcaklığını yitirmeyen tartışmalar. Ve e, Galip'in burada... Haklı bir şey var, ee, serzenişi var. Her zaman için bilim kurgu filmi izleyenlerin yaptığı bir eleştiri ki haksız bir eleştiri bu. Onu da okuyayım. Deniyordu ki uçan arabaların hologramik gönül ilişkilerinin birbirini avlayan biyomühendislik eseri replikantların sınır bilim kavramında bilgi iletişiminin olduğu bir dünyada ofislerin hala bizdeki gibi elektrikle çalışan ışıklı ısıtıcılarla harcı alem ufolarla ısıtılması saçma değil miydi? Gelecekte teknoloji şuncacık sorunu aşamamış mıydı ki e, buradaki endişesi tabii ki e, böyle bir şeye ihtiyaç duymadılar bu insanlar Hı -hı. ve o yüzden o, o hala var bugün de hala faytonlara biniyoruz sonuç olarak. ...bunlar geçmişte kaldı, niye bunlara biniyoruz gibi bir şey demiyoruz. Bir de kaynak meselesi o zaman da herhalde kısıtlı olmaya devam edecek. Kısıtlı kaynaklarla yaşamımızı sürdürmeye çalışacağız... Hı. ...ve o zaman da kaynakları en akıllıca bir şekilde yerleştirmeye, kullanmaya çalışacağız. Biraz da ondan kaynaklanıyor belki. Galip'in yazısındaki son cümleyle... Yazından söz etmeyi bitirelim istersen diyor ki zira bilimle olan bağı tartışmasız olsa ya da hikayesini bilimin tanımladığı gerçeklik dairesine oturtarak kurgulasa da bilim kurgu bilimden çok kurgudur. Kesinlikle. Evet biz de çok katıldık ona. Ve orada da ona. yazara uymak zorundayız. Evet. Çok az vaktimiz kaldı. Bir yazıdan daha söz edebiliriz. Ee, bizim... Uzak gelecekte destansı bir uzay macerası, Işın Beril Tetik'in uzay operası nedir, ne değildir? Burada Işın Beril Tetik uzay operasından söz ediyor, sevdiği filmlerden, izlememizi önerdiği filmlerden söz etmiş. Ki bu filmlerin bazılarının uzay operası olmadığına katılsak bile çok güzel bir ses çıkısı var. Eğer bilim kurguda ne istediğimi diyorsanız muhakkak bu yazıyı okuyun. Burada çok güzel filmlere referans yapıyor. Hem de yapıyor. yazar gerçekten sevdiği filmleri anlattığı için öyle bir hevesle anlatmış ki hmm. okurken insanın "Ya şunu bir daha izlesem mi acaba?" diye aklından geçtiği de oluyor. Aynı şeyi Gökhan Gökün G Gökhan Gökün bilim kurgu sinemasında B filmi serüveni içinde hmm. söyleyebiliriz. Orada da Doğru. daha başka filmler var. Onları da izlemenizi tavsiye ederiz. E, süremizi doldurduk yani sonuç olarak e, Rabarba yani sinema dergisine teşekkür edelim buradan dosya evet. konusu olarak bilim kurguyu seçmeleri çok mutluluk verici e, tribe yeni yolculuğunda bu dergi yolculuğunda başarılar dileyelim bol şans dileyelim tüm kalbimizle evet bilim kurgudan uzak durmadığınız bir 15 gün geçirmenizi dileyelim 15 gün sonra görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın